Hazırlayan ve sunan Çelenk Bakra. Merhaba, iyi haftalar. Hariçten Sanat programına hoş geldiniz. Ben programcınız Çelenk. Bugün size sanatçıların ve küratörlerin başvurabileceği bir takım misafirlik programları hakkında bilgi vermek istiyorum. Yurt dışındaki programlar bunlar... Ağırlıklı olarak misafir sanatçı programları ama bir de küratöryel araştırma programına değineceğim. E, yıl sonuna geliyoruz, Aralık ayının ortasındayız. Genelde bu tarz e, programların başvuruları da yıl sonu ya da yılbaşı döneminde oluyor ki bir sonraki yılı kurumlar programlayabilirsinler. E, i̇çlerinde en uzun soluklu belki dünya çapında en prestijli programlardan biri sayabileceğimiz Rijks Akademi ile başlamak istiyorum. Ee, 1870 yılında kurulan bir kurum bu. Oldukça köklü bir sanat kurumu Rijks Akademi. Amsterdam'da, Hollanda'da her yıl 50 civarı sanatçıyı ağırlıyor. Her yılın vurgulanması gerek çünkü tam bir yıl boyunca ağırlıyor bu sanatçıları. Hatta e, imkan olursa sanatçılar katılımlarını ikinci yıla da taşıyabiliyorlar. Yani iki yıllık bir nevi Ee, yüksek lisans sonrası eğitim programı niteliğinde ve sanatçıların da kariyerlerinde uluslararası sıçramalar yapmaları için de çok önemli. Buraya, bu programa katılan sanatçıların pek çoğu uluslararası alanda bilinirlik kazanıyorlar. Hatta yurt dışına yerleşiyorlar. E, her yıl Kasım ayında bir Open Studios yani açık e, stüdyo programı düzenliyor. Yani küratörlere... Diğer sanatçılara, sanat çevrelerine bu sanatçılar atölyelerini açıyorlar. Böyle çok e, önemli bir buluşma alanına dönüşüyor. Böylece sanatçıların tanınırlıkları da artıyor. Ama aynı zamanda sanatçılara bir stüdyo veriliyor. Geçimlerini e, başka yollarla sağlamakla çok da vakit kaybetmemeleri için onlara bir harcırah veriliyor. Sanat ve teknik danışmanları oluyor. Tabii ki diğer sanatçılarla, küratörlerle, düşünürlerle... E, Ekipmanı oldukça kifayetli olan atölyelerde, kütüphanede çalışma imkanı buluyorlar. Tartışma imkanı buluyorlar ve aynı zamanda bir e, topluluğun e, parçası oluyorlar. E, bu yılki başvuru e, tarihi daha doğrusu 2020'de aslında. Gitmek istiyorsunuz Rijks Akademi'ye şimdiden çalışmaya başlamanız lazım. Çünkü 1 Ocak, 1 Şubat tarihleri arasında bu başvurunuzu hayata geçirilmiş olmanız gerekiyor. Ee, bu program kapsamında sanatçıları ağırladı stüdyolar için farklı kurumlarla işbirliği de yapıyor Raiks. Akademi. Şunu özellikle vurguluyorlar. Başvuracak sanatçıların ya da seçilen sanatçıların lisans hatta yüksek lisansını bitirmiş olması ve birkaç yıl en azından bağımsız ve profesyonel bir sanat kariyeri yaşıyor olması gerekiyor. Çok genç sanatçılar ya da kariyerin başındaki sanatçılar için değil. Formel, resmi bir sanat eğitimi şartı aranmıyor. Ve de dediğim gibi eğer 2020 yılının Ocak ayında oraya gitmek Amsterdam'da Rijksakademi'de en az bir yıl geçirmek çünkü ikinci yıla da uzaması mümkün İstiyorsanız Rijksakademi'nin web sitesinden başvuru koşullarını daha etraflıca öğrenebilirsiniz. Acele ediniz biraz uzun kapsamlı bir başvuru çünkü eh ne de olsa bir ya da iki yıllık bir program ve 1 Ocak'la 1 Şubat arasında başvurdunuz Başvurdunuz, kaçırmayınız. Raks Akademi'nin misafir sanatçı programını. Bir açık çağrı Türkiye'den yapıldığı yakın dönemde, onu özellikle gündeme getirmek istiyorum. Malum İstanbul'da Berlin kardeş kentler sayılabilirler. Yeni dalga Berlin'e göç eden de çok sayıda sanatçı, akademisyen, kültür emekçisi var. Evet. 2019-2020 programı adına İstanbul Berlin Misafir Sanatçı Programı için açık çağrı yapıldı. Son başvuru tarihi 27 Ocak'tır. 6 aylık periyotlarla 2 sanatçı davet edilecek. 6 ayda oldukça yeterli bir süre bir misafir sanatçı programı için. Bu burs kapsamında 2 kurum özellikle yakın çalışıyor. İstanbul'da Anadolu Kültür. Ve ona bağlı olarak depo. Berlin'de ise NGBK ve onunla ilişkili olarak ZKU. Birazdan detaylarına geleceğim. Berlin Senatosu Kültür ve Avrupa Bölümü bu projenin arkasında uluslararası değişim programlarıyla sanatçıların sanatsal gelişimini ve kültürel alışverişini destekliyor. Hatırlarsınız geçen yıl da duyurmuştum, geçen yıl da bir açık çağrı yapmışlardı. 115 başvuru gelmiş geçen yıl. Ahu Antmen, Asena Günal, Aslı Çetinkaya, Erden Kosova ve Özger Soy bu 115 başvuru arasından 11 kişilik bir kısa liste yapmış. Bu kısa listeyi de Berlin'deki partner kurumların oluşturduğu Philip Horch Çağda İlk ki ENGBK'dan ve Gorki Tiyatrosu'ndan hatırlayacaksınız. Ben de yaz aylarında Açık Radyo'da hariciden sanat programına konuk etmiştim Çağda İlki ve Berel Madra'dan oluşan 3 kişilik bir jüri bu 11 kişilik kısa listeyi değerlendirdi. Bu sayede Evrim Kavcar Temmuz'dan beri Berlin'de yakın zamanda dönüyor belki de döndü ve Yasemin Özcan da Ocak ayında Berlin'e gidiyor. Yaza kadar Temmuz'a kadar Berlin'de ZKU bünyesindeki atölyesinde çalışacak. Şimdi yapılan açık çağrı ise 27 Ocağı'ya kadar başvurabileceğiniz açık çağrı ise 2019 yılı için, 2019 yılında bir sanatçı Temmuz Aralık, bir diğer sanatçı ise 2020 yılında Ocak-Haziran dönemi için Berlin'e gidip çalışabilir. Burs neleri kapsıyor? Bir defa İstanbul'da çalışan sanatçıların, Sansal gelişimini destekliyor. öğrenciler kapsam dışıdır. ZKU İstanbul'dan gelecek sanatçılar için stüdyo temin ediyor. Aylık 2000 euroluk bir burs var. Bu tabii ki geliş, gidiş, malzeme, yaşama gibi giderleri kapsıyor. ZKU'da bir stüdyo daire var. Orada aynı zamanda yaşanılabiliyor. Ve NGBK Kreuzberg'deki bu Prestijli sanat kurumu gelecek sanatçılara yardımcı oluyor. Talep ederlerse yerel sanat ortamıyla networking diyeyim, bağlantı kurmalarını sağlayabiliyor. E, İşbirliği yapılan kurumlarda yine açık stüdyo, biraz önce Raks Akademi içinde gündeme getirdiğim şekilde. Yani sanat profesyonellerinin ve hatta ziyaretçilerin sizi stüdyonuzda ziyaret etmesi, fikir alışverişinde bulunmanız mümkün oluyor. Sergiler, sanatçı konuşmaları yapılabiliyor. Ee, bu sene jüride Ahu Antmen, Asana Günal, Aslı Çetinkaya, Hale Tengel ve Özge Ersoy var. Ve kısa listeye kalanlar ise yine Berlin'deki jüri üyeleri tarafından belirlenecek. 20, 27 Ocağı kadar lütfen başvurunuz. Deponun Anadolu Kültür'ün web sitesinden daha ayrıntılı bilgi edinmeniz zaten mümkün. Şubat ayının sonlarına doğru listeye girip girmediğiniz, Mart'ta ise bursu alıp almadığınız zaten size bildirilmiş olacak. E giderseniz de ilk gidiş dediğim gibi 2019 yazı, diğeri 2020 başında. Şimdiden Bu programdan bu yıl yararlan Evrim Kavcar'a buradan selam gönderelim. Yakında da Berlin'e bu program vasıtasıya gidecek olan Yasemin Özcan'a da başarılar dilemiş olayım. İstanbul berlin e misafir sanatçı programı Anadolu Kültür Depo ve Berlin'de NGBK ve ZKU tarafından yönetiliyor. Bir diğer e, programa geçebiliriz. Ama ondan önce bir müzik arası vermek istiyorum. Son dönemlerde sıkça dinlenen bir parça. Çok da kulağa takılıyor. Bir kere dinlediniz mi aklınızda yer ediyor açıkçası. Biraz bu rezidensi programlarına başvurmak için bir hayal kurmak, üşenmemek, bir kere başvurduysanız ve seçilmediyseniz, davet edilmediyseniz yırmamak, moral bozmadan tekrar istikrarla... Bu tarz programlara başvurmaya devam etmek gerekiyor. Çünkü bu programlar kişisel gelişiminiz için, yerel ve uluslararası araştırmanız ve bağlantınız için, üretiminiz için e, çok değerli. Size kendi alanınızda böyle bir kırılma niteliği taşıyabilir. Özellikle iyi bir programı siz de etkin bir şekilde kullanabilirseniz. Gayri Suak yoldan gelsin. İstikrarlı hayal hakikattır desin siz de bu residency programlarını araştırmaya devam edin aradan sonra harici sanat programına devam edeceğiz <gülüyor> Hoppa låka ja, däregibba kall därtan överis, flyr vi? För att vi on the sun. Bakun rol biz tekrar hayal Merhaba, Haricden Sanat programındayız. Ben programcınız Çeleng. Bugün yalnızım. Ara ara yaptığım gibi sizinle bir takım duyuruları, program imkanlarını, açık çağrıları, çağrıları paylaşmak istedim. Müzik arasından önce Amsterdam'da bir ya da iki yıllık Sanatçılara stüdyo imkanı sağlayan Rijks Akademi, burası bir güzel sanatlar akademisi, onların misafir sanatçı programının açık çağrısını duyurmuştum. 1 Ocak 1 Şubat arası başvurabilirsiniz, biraz da kapsamlı bir başvuru hazırlamak gerekiyor ama seçilirseniz Ocak 2020 itibariyle 1 yıl, Amsterdam'da Rijks Akademi bünyesinde diğer uluslararası sanatçılarla çünkü 50'ye yakın sanatçıyla bir arada yaşayıp çalışıyorsunuz çalışma imkanınız var hatta ikinci yıla uzaması da mümkün 22 sanatçı kabul edeceklermiş sonra bir açık çağrıyı daha sizinle paylaştım bu sefer Berlin'e uzandı karşıdan sanat programıyla İstanbul Berlin arasında bir tür kardeşlik programı çünkü az önce söylemeyi unuttum İstanbul'da da Berlin'den sanatçılar geliyor aynı program kapsamında Ama ben Türkiye'den sanatçıların Berlin'e 2019 yazında ya da 2020 başında gitmeleri için deponun Anadolu Kültüründe web sitesinden bilgi alabilecekleri şekilde 27 Ocağa kadar başvurabileceklerini söyledim. Burada da yine bir stüdyo imkanınız var, bursunuz var. Çalışıp, üretip, üretimlerinizi hatta izleyicilerle, diğer sanat profesyonelleriyle ya da paylaşabiliyorsunuz. Şimdi küçük bir diğer programa sunmak istiyorum. Bu sefer küratöryel pratiği desteklemek adına bir program. ICI Independent Curators International Bu yıl hatırlarsanız yine genç ve yükselen bir küratör olan Merve Elverine de özel bir ödül sunmuşlardı. Bu da haberlere yansımıştı. Onun küratöryel araştırmasını destekleyecek bir ödül takdim etmişlerdi. Küratöryel Vizyon ödülüydü bu. ICI uzun yıllardır her küratöryel Yıl farklı farklı coğrafyalarda e, intensif yani yoğun küratöryel programlar düzenliyor. Bunun yanı sıra sergiler, araştırma projeleri, arşiv projeleri de yaptığını belirtelim. E, kariyerlerinde farklı aşamalarda bulunan sanatçıları, küratörleri ve sanat mekanlarını destekliyor. 1975'ten beri aktif olan bir Kurum, küratörün güncel sanatı kavramsallaştıran sanatçının ve sanat anlatımının uluslararası bağlamlarda var olma altyapısını oluşturan rolüne odaklanıyor. Küratörlere özellikle odaklanıyor adından anlayacağınız üzere ICI, Independent Curators International, sergiler, etkinlikler, yayınlar, araştırma ve eğitim programları düzenliyor. Ee, Saha Derneği de bu kapsamda programlara davet edilen küratörlere destek, verdi Geçtiğimiz yıllarda bu yılda Bangkok'ta 22-28 Ekim yani tam bir hafta boyunca Bangkok'ta oranın üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen bu intensif yani yoğun programa Türkiye'den Ulya Soley davet edilmişti. Ulya Soleyn oraya katılımına sağ derneği destek oldu örneğin. E, Ulya Soleyn'i kısaca hatırlatalım. 1990 doğumlu. McGill Üniversitesi'nde sanat tarihi ve psikoloji alanında eğitim aldı. Central Saint Martin's'te kültür, eleştiri ve küratörlük alanında yüksek lisans programı yaptı. Onu en son British Consul Misafir Küratörlük Programı kapsamında tanışıyor muyuz? Hatta dijital sergisinde British Consul'dan Sue Başbu ile birlikte hariciden sanat programına konuk etmiştim. Pera Müzesi'nde koleksiyon sorumlusu olarak çalışıyor. Hatta en son benim Pera Müzesi'nde küratörlüğünü üstlendiğim Mektep Meydan Galatasaray sergisine de projeyi yönetmişti, birlikte çalışmıştık. ICI yeni bir açık çağrıda bulundu asıl bu programda gündeme getirme sebebim de o zaten e, New Orleans'ın Contemporary Art Center ve Prospect New Orleans çok önemli bir organizasyondur. İşbirliğiyle New Orleans'ta bir e, ICI intensif gerçekleşecek. Son başvuru için bunun da Yakında çalışmaya başlamanız lazım. 11 Ocağa kadar başvurabiliyorsunuz. Seçilirseniz 22-28 Mart tarihlerinde hem New Orleans'a gidiyorsunuz. Prospect New Orleans'ı gezebiliyorsunuz. Pek çok diğer sanat kurumunu keşfediyorsunuz. Hem de bu yoğun curatorial intensive programında diğer küratörlerle, genç küratörlerle ve pek çok bu alanın uzmanıyla bir araya geliyorsunuz. Bunu da vurgulamak önemli. E, son Anlatmak istediğim projede buydu. Çok kısaca bir duyuru da geçmek istiyorum. Her yıl İKSV bünyesinde 2009 yılından beri yılda 4 sanatçıya 3 ay boyunca Paris'te yaşayıp çalışma imkanı sunan bir programımız var. Türkiye Atölyesi Site de, internasyonel dezarda izledi. 2009 yılında Fransa'da Türkiye mevsiminin görsel sanat projelerinin küratörlüğünü ve direktörlüğünü yaparken e, Banu Dicle, rahmetli Banu Dicle ile birlikte kurguladığımız bir programdı. 2009-2029, 20 yıl kesintisi sürecek bir program İKSV'nin yönetiminde. Bu yılki açık çağrıya gelen başvurular arasında jüri olarak Nihan Somay, Alev Ersan, Canan Yücel, Pekic'den ve Reyhan Miskci'yi dört kadın sanatçıyı 2019 yılı boyunca üçer ay süreyle Paris'te yaşayıp çalışmaya davet etme imkanı bulduk. Site İnternasyonel Dezare'da. Site Dezare'ın bu programı ve programa geçmişte katılan sanatçıların buluşacağı Ocak ayı içerisinde bir etkinlik de planlıyor İKSV. Oraya gelirseniz programla ilgili daha çok bilgi alıp soru sorabilirsiniz. Önümüzdeki yılın Sonlarına doğru da bir başvuru 2020 yılında programa katılmak isteyen 40 yaş altı sanatçılar için açılacak onu da buradan duyurmuş olalım. Performans, tasarım, deneysel, film gibi görsel sanatın daha sınırlarına daha disiplinler arası niteliğine de yer verecek şekilde görsel sanatlar alanında çalışanlara açık bir program bu. En azından önümüzdeki yıl sonuna doğru 2020 programı için seçilecek 4 sanatçıdan biri de siz olabilirsiniz diyelim. Önümüzdeki hafta Diyarbakır'da loading'den bildireceğim. Hoşçakalın demeden önce... Konuklar hakkında bilgi vermek istiyorum. sté de kapsamında Paris'te önümüzdeki yıl misafir sanatçı olarak çalışacak isimler. Ocak-Mart 2019 hemen önümüzdeki ay Paris'e gidiyor. Nihan Somay. 1988 İstanbul doğumlu. Çoğunlukla ortaklaşa çalışmaların sonucu geçici kurgular içine yerleşmiş metin çeviri, oyun, basılı ile çalışıyor. Sanatta araştırmanın değişikliği. ...veçelerini konuşma yolculuk, yayıncılık gibi anlarda arıyor. Nihan Somay'ı Kabahat Sanatçı Kolektifi ve Bacoy Coop'tan hatırlayabilirsiniz. Nisan-Haziran 2019'da Nihan Somay'dan sonra ise Alev Ersan bir e, şiir-edebiyat çevirisi yerleştirme, performans yerleştirme alanlarında çalışan bir sanatçı olarak programın davetlisi olacak. Lisans eğitimini Boğaziçi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde tamamlamıştı. E, 2017'deki 13. Şarjı Biyenel'in İstanbul ayağında 3 ayınlı bir oda adlı yerleştirmesiyle yer almıştı. E, şiirleri ve çevirileri yayınlanmış. Birisi, Boğaziçi Üniversitesi'de deneyse edebiyat ve güncel sanat içerikli dersler vermişti daha önce. İstanbul Bienal'inde de sanatçı asistanı olarak çalıştı dönemlerden de hatırlıyorum Alev Ersan'ı. Yazın 2019 Temmuz-Eylül döneminde bir dans sanatçısı, bir koreograf ve öğretim görevlisi stedezer'a konuk olacak Canan Yücel Pekiç'ten Yıldız Teknik Dans Ana Sanat Dalı'nda. Lisans eğitimi sonrası da Essen'de bir dönem aldığı dans eğitimin ardından Mimar Sinan'da bir yüksek lisansı var. Kendisinin en son tiyatro festivalinde Tuğçe Tuna koreografındaki 45'lik adlı performanstan hatırlayabilirsiniz. Mimar Sinan'da güzel sanatlar, üniversitede dersler Veriyor. E, kendi projelerini yürütüyor. Performans alanında özellikle kadın bedeninin çağdaş sanattaki temsiliyet biçimlerine yoğunlaşan bir isim Canan Yücel. Peki işte e, önümüzdeki yıl neredeyse bu dönemlerde diyelim Paris'inde FIAC'da. Sanat fuarı ve işte Parifoto gibi fotoğrafa odaklı pek çok etkinin dorukta olduğu dönemde ise Rehan Misçi 1986 İstanbul doğumlu İTÜ İç Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını fotoğraf ve video alanında School of Visual Arts New York'ta tamamladı. Azınlık kimliği, aidiyet kaybı ve bellek kavramlarını fotoğraf ve mekan bağlamında irdeleyen bir sanatçı Maryam Şahinyan'ın stüdyo fotoğrafı arşivi üzerine geliştirdiği bir serisi var. Ermenik kimliği ve stüdyo fotoğrafı pratiği ilişkisi üzerine Beyrut'ta geliştirmeye başladığı Foto Yeraz adlı bir çalışması vardı. Daha önce İstanbul Kasa Galeri'de de bunu e, görmüştük. O da Ekim-Aralık 2019 döneminde Sitede Zar'ın olacak. Umarım fırsat buluruz Harici'den sanat programında onlarla belki telefon bağlantılarıyla Paris'ten haberler getirirler bize. Daha önce benzerlerini Sitedezar konuklarıyla yapmıştık. önümüzdeki hafta görüşmek üzere şimdi diyebilirim. Diyarbakır'dan bildireceğim. hoşçakalın. kalın. Harikten sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.